Berisham. F. Berisham. F. Türkiye Radyo'da Türkiye efendim. Bu bölümdeki bazı konuşmalar gerçek hayattan alınmıştır. Her pekin ne? 5 ne? 1 k 4 o 8 ye 12 q 12 q, q Ne? Neden? Nasıl? için Ne zaman? Kim? kimle Kime? Ne? O mu? O Sana ne? Bana ne? yok Çüş! Sana Çüş. ne? Yuh! Neden? Neden? Ömer Pekin'le 5N1K4O8 yine. Dinleyiciler hatırlayacağınız gibi geçen bölümümüzde Ömer Pekin'le 5 n 1 k 3 C 4 e 6 t 12 q programında Pak Partinin kapatılma davasını konuğumuz siyaset bilimci hukukçu yazar çizer, Kızar Karalar çamur atar kapatıp <gülüyor> sabit görüş konuşuyorduk. Kaldığımız yerden kapatmaya e, aman e, şöyle şeye devam ediyoruz. Sabit Bey tekrar hoş geldiniz. Ee, Neyettiniz? Efendim teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Ömer Bey. Pak kapatacak. Yeni iddialarla geldim yalnız. Ee, onu da söyleyeyim. Çıktık açık yıp yeni bir iddiayla kapanmalı bu Pak Parti her zaman ve her yerde Sabit Bey, Sabit Kapan Bey lütfen. Ya Sabit Bey, ya Allah'ım yarım Sabit Bey iddialarla e geldim diyorsunuz, marş söylüyorsunuz, hukukçu musunuz, bandocu musunuz? Buyurun iddialamaya geçin lütfen. Peki, peki efendim. Hay hay geçelim. Ee, tehlikenin farkında mısınız bu arada? <gülüyor> ee, Sabit Bey e, programımızın formatı gereği sorumu şöyle soruyorum. 5N 1K 3B 19 yumuşak G 28 W ve yani ne neden için nasıl kim kime kimle niye o oh, hadi ya yok ya. Çüş ya. Niye ya? <gülüyor> Efendim şimdi bu kadar fazla soruyu bir anda cevaplamın mümkün değil. E, Ömer Bey ben de format gereği cevabımı şöyle veriyorum. 5B, 1K, 3D, 8A, 15F. Ne, neden, nasıl, niçin kapanmasın? Hemen kapansın, bitsin, yok olsun, gebersin, kurtulalım yeter ya. Bu ne lan? E, efendim e, geliyorum PAK Parti'nin kapatılmasını gerektiren hususlara. E, efendim birincisi 3 tas has hoş çarşaf. Ne? 3 tas has hoş çarşaf. O ne ya 3 tas has hoş çarşaf? E, daha ne olacak? 3 tas has Hoş, hoşaf tekerlemesinin çarşaflı versiyonu. Nasıl yani? Nasıl mı? Ya geçen gün devletin bir ilkokulunda bakın, yani bu devletin ilkokulunda öğretmen, çocuklara o hepimizin bildiği meşhur 3 tas has, hoş, hoşaf tekerlemesini 3 tas has, hoş çarşaf şeklinde söyleterek çarşafı kafalara sokmuş. 3 tas has, hoş çarşaf. Bakın benim kafama bile girdi yani. 3 tas has, hoş çarşaf. 3 tas has, hoş çarşaf. Evet, peki, Sabit Bey. <gülüyor> Sabit Bey kimden duydunuz? Benim yeğen söyledi. Yeğen. Evet yeğen. O da komşusunun kızından duymuş efendim. Ona da teyzesinin küçük onu söylemiş. Teyzesinin küçük Ee? evet sanırım o da mahallenin derisinden falan duymuş yani. <gülüyor> Maalesef efendim bugün cumhuriyetin temellerine dinamit konuluyor. Lütfen bakın sözüme dikkat ediniz. Ağzına çıkanlara iyi duyunuz. Dinamit diyorum. Dinamit ironinin farkında mısınız? Ya Sabit Bey ya yapmayın gözünüzü yağını yiyeyim ya ya tekerlemelerle Cumhuriyet yıkılır mı? Yıkılır Ömer Bey yıkılır. Bakınız bakınız tekerleme dediniz az önce. Tekerlemede ne var? Ne var? Teker var. Teker nasıldır peki? Nasıldır? Yuvarlaktır efendim. Hilalin şekli nedir peki? Nedir? O da yuvarlak. Hilal nedir peki? Nedir? İslam'ın simgesi. Şimdi hepsini birleştirelim bakalım ne çıkıyor ortaya? Ne çıkıyor? ...Türkiye İslami Şeriat ve Fecri Ati Dini Ekber Devleti Ali Müslümanı. Yani tüm bunları birleştirince bu mu çıkıyor? Aynen efendim bu çıkıyor. Ve işte bu yüzden de bu PAK Parti kapatılmalıdır efendim. Sadece bunun için mi? Hayır. Ya başka ne için kapatılmalı? Ne için? Kapatılmalı. Çünkü bu parti zamanında spor kulüplerinde haremlik selamlık takımlar ortaya çıkmıştır. Nasıl haremlik selamlık? Efendim bakın bugün Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı var. Evet. Var mı? Var. Galatasaray bayan voleybol takımı da var. Var. Efendim Beşiktaş bayan basketbol takımı da var. Var. Ya bayanlara özel takım olur mu? Bu haremlik selamlık değil de nedir? <gülüyor> Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine din namit konuluyor. E, e, evet dinleyiciler e, sabit görüşmeyin söyledikleri karşısında... Lütfen, lütfen Ömer Bey artık bu dinleyiciler kelimesini de kullanmayalım ya. Niye? Dinleyiciler bakın dinleyiciler kelimesinde din olgusuna vurgu yapılmış. Dinleyiciler yerine mesela duyucular diyelim. Bunda bir sakınca yok. Evet duyucular. Hem duymaktan geliyor hem de daha laik bir hitap şekli gibi geldi bana. Sevgili duyucular kulaklığından bir haber geldi. E, Trabzon'dan temel isimli dinleyicilerimiz arayıp Cumhuriyet'in esas temelleri biziz. Bizim adımıza kimse konuşmasın. Esprinin farkında mısınız? Diye de mesaj göndermişler. Hakikaten espri yapmıyor. <gülüyor> Ha çok komik Ömer Bey. Çok komik Ömer Bey. Türkiye, Malezya oluyor. Siz espri yapıyorsunuz ya. <gülüyor> ya Vallahi Sabit Bey ben yapmıyorum. Dinleyiciler yapmış. yani. Ya Ama duyucular yapmış. Ömer Bey dilerseniz halka giderim peki. Bak böyle bir şey yapalım. Halka giderim ve bir anket yapalım. Bakalım halk Park Parti'nin kapatılması olayına ne diyor? Tamam yapalım. Dinleyiciler şu anda Perişan Efendi canlı olarak... Pak parti kapatılsın mı kapatılmasın mı anketimiz var katılmamızı bekliyoruz evet buyurun şimdi bakın e, anket şöyle Pak parti kapatılsın diyenler evet yazıp 45 99'a göndersin Ömer Bey tamam ha, e, hayır Pak parti kapatılmalı diyenler evet kapatılsın yasınlar 21 23'e göndersinler ha geç bile alındı kesin kapatılsın diyenler Kapat yazıp 78-99'a göndersinler. Olay <gülüyor> budur yani. Ama bu sorular taraflı. Savit hepsi kapatılsına çıkar bunların. Bakın anket soruları bile kapatılsın diyor ya. Ben ne yapayım? Daha ne bekliyoruz biz ya? <gülüyor> Çok geç kaldık ya. Evet sevgili duyucular dikkat ediyorsunuz. Ee, Savit duyucular diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu düzeltme gerçekten büyük bir hizmet oldu. Allah razı olsun. Evet duyucular. PAK <gülüyor> e, Parti'nin kapatılma davasını hukukçu yazar, çizer, kızar, bozar, azarlar, çamur atar, karalar kapatır. ...sabit görüşmeyle konuştuk. Bir şey daha var döver ama ben onu kullanmıyorum burada. <gülüyor> e, evet bir başka e, konuda e, tekrar e, görüşmek üzere. Yazan ben Ömer Pekin oynayanlar ben Ömer Pekin. Mustafa Sarıtaş teknik yapım ben Ömer Pekin. Görüşmek üzere. Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyo'lu Perişan FM efendim. Perişan Eşen FM kadar perişan efem her gün 7 10 15 24 saatlerinde yanılacağı dünyanın adıda yazan ben Ömer Pekin oynayanlar ben Ömer Pekin Mustafa Sarıtaş Teknik Yapım ben Ömer Pekin ha dinleyin dinleyin çünler Perişan Eşen FM ulaşma şimdi Perişan Eşen et Dünya Perişan Eşen FM et Dünya Koptere et Dünya Dünya